Eşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye bade. Biz sayacısın beş şart olduğunu söyledik. Şimdi ne yapalım? Bu beş şartı tek tek izah etmeye çalışalım. Beyan-ı kuyud ta'rifi. Tarifteki kayıtları bir beyan edelim. Ve neyi beyan edelim ve muhterizatihi yani ihtiraz dışarıda kalanları yani tarif nasıl olması lazımdı efradına cami ayarına mani yani buradaki fertleri tek tek izah edelim bu fertlerin sonucunda dışarıda neler kalıyor onlara bir bakalım. Mesela biz dedik ki işte Abdul Kadir uzun boyludur uzun boylunun ne olduğunu anlatacağız. Abdülkadir'i böyle tavsif etmekle kısa boylular işte İsmail'i Mehmet onlar bir atmış olduğu için onları dışarıda bırakacağız. Böyle çok basit anlatırım Bu kadar basit hadis üsulünü kimse anlatmaz. Ya da birisi dese ki ya nasıl bir hadis üsulü anlatacağım kardeşim dese haklı adam ama olsun. Ben böyle dersi seviyorum. ittisal neymiş? Emmel ittisalü senedi. Senetteki ittisale gelince o... Feniye gelmişti emmanın cevabını değil mi en yakune kullun min ricalil hadisi hadis adamları hadisi rivayet eden kişilerin tamamı olacak Telakahu min şeyhihi hadisi şeyhinden almış olacak telakki edecek yani onu ondan şeyhinden der ki illa hocasından değil o hadisi kim söylediyse her bir ravi söyleyenden alacak Evet. nereden bu min evveli senedi Senedin başından sonuna kadar böyle olacak. Ha, demek ki biz bu kaydı getirdik. Biz bu kaydı getirdik ya İmam Bukhari dedi ki e, ne dedi İmam Bukhari'nin kitabından bir hadis sokuyalım. Cibril hadisini rivayet etti. Kimden rivayet etti? Ömer bin Hattab'dan. Ömer bin Hattab ile İmam Bukhari arasında kaç kişi var? 6 kişi var. 6 kuşak var diyelim. Kuşak demeyelim de 6 kişi Tamam Ömer bin Hattab bunu kime söylediyse İmam Bukhari ondan rivayet edecek bir yer. Ama onu değil yani onu söyleyecek onun ismi. Onu kim duyduysa, onu kim duyduysa, onu kim duysa ta ki Bukhari'ye kadar her bir kuşakta her bir ravi bir başka raviden aktardığını beyan edecek. Bununla munkat hadis tariften tarifin dışında kaldı. Niçin? munkat hadis, hadisin bir kısmında inkıta vardır. Bir ravisi düşmüştür. Muğdal hadis dışarıda kalmıştır. Niçin mudal hadiste iki ravî peş peşe düşmüştür? Muallak hadiste hadis dışarıda kalmıştır çünkü muallak hadiste ya senedin tamamı düşmüştür. Yani İmam Buhari mesela diyor ki, bünyer İslam alâh ha 50. İslam 5 şey üzerine bina diyor. Bab başladır. İman babının ikinci veya üçüncü hadis olması lazım. İşte kavluhu şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arkasından da işte bu niye? İslâm'a elhamdsin. İmam Bukhari direkt Resulullah'a israat etmiş. Senet yok. Ortada ne yok? Bunlar kapatalım. Yine bir ev taşır gürültü var burada. Senet yok. Buna muallak hadis deniyor. Muallak hadis mutlak surette nedir? Zayıf hadistir. Ama muallak hadisin Sıhhatli bir isnadı varsa ve alim metni uzatmamak için bunu yapmışsa o hadis sahih hadis hükmündedir. Bizim asli kaynakların dışında okuduğumuz kitapların tamamı muallak muallak rivayetlerdir. Mesela Riyazu's-Salih'indeki hadislerin tamamı muallaktır. Çünkü İmam Nevevi kime isnat ediyor? Sahabeye isnat ediyor direkt. Halbuki İmam Nevevi sahabeden duymadı. Ama Riyazu's-Salih'indeki muallaklar şey midir? Yani zayıf mıdır? Zayıf değildir. Çünkü sayı isnadı vardır onların ve sayı olduğunu belli etmek için hangi kitapta geçtiğini söylemiş. Anladın değil mi? Bukhari'de de Bukhari'nin eleştiri aldığı en çok yer dar Kutni'dir. Buna en çok eleştiri yapan Bukhari'ye muallak hadislerin olmasıdır. Ancak İmam Bukhari muallak hadislerin tamamını başka başka baplarda muttasıl isnatla ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. İbni Hacer rahimullah tam bir Bukhari... Aşıdır. Fethül Bari'nin girişinde bu bütün şeylere bütün yönelik bütün itirazlara cevap vermiştir orada. Orada cevap vermiştir. Ve bihaza yahrucul munkati'u vel muğdalu vel muallagu vel vel ala reyyi men la yakbeluhu yani müdelles çıktı, mürsel çıktı, muallak çıktı, muğdal çıktı, munkatı. Bunların hepsi ne oldu? Tarifin dışında kaldı. Bunların hiçbiri ne hadis değildir sahih hadis değildir. Mürsel hadis konusuna gelince daha önce de söylemiştik. Mürsel hadis sahih midir, zayıf mıdır? Burada ihtilaf vardır. Bunu göreceğiz, yeri geldiğinde göreceğiz. Bundan dolayı müellif ne dedi? Mürsel hadisi sahih hadis kabul etmeyenlere göre mürsel hadis de tarifin dışındadır dedi. Evet. Peki biz bunu söyledik. El adaletul adalet nedir? Eml adaletü fey selametul mukellefi minel fuski evet rivayet eden ravi fasık olmayacak ve havarimil murueti yani mürüvet dediğimiz şey mürvet dediğimiz doğruluk eee dediğimiz şey mürüvet sahibi olmak biraz sonra söyleyecek yani kötü şeyler yapmayacağız uygunsuz davranışlar da ha Uygunsuz böyle çok gülen, kahkahatan ya da mesela 80 yaşındaki bir adam ağaçta sallanıyor. Yani bu mürüvvete aykırıdır. İşte ee, bir adam var herkes gülerken bu tutup ağlıyor. Yani bu tip davranışlarda mürüvvetin zıttıdır. Mürüvvet sahibi olacak. Yani mürüvvetini boşa çıkaran işlerden selamette olacak. Vel <gülüyor> adilu adalet ise huve o. El adaletu adalet budur. Adil ise kimdir adil Huva Adil manası tamam mı adil hangi manasında mastar, mastar ismi fail manasındadır <gülüyor> hmm? <gülüyor> Evet evet aynı onun git tamam. fel adlu, ad, adl, ad, yani Adil kimsehu o kimsedir ki el Müslü bir Müslüman olacak Müslüman değilse ondan hadis alınmaz el bali o iki bali olacak buya ermiş olacak ama el Akıl akıllı olacak Evet اَلْسَالِمُ el الْفِسْقِي Fâsık olmayacak. Fısk ile kast edilen büyük günah işlemeyecek, küçük günahta da ısrar etmeyecek. Büyük günah işlemeyecek, küçük günahta da ısrar olmayacak. Büyük günah işleyen hükmü fâsıktır, tövbe sürece. Küçük günahta ısrar eden hükmü fâsıktır, evet. irtikâ تَبِيرَةٍ اَوْ اِسْرَارٍ عَلَى سَغِيرَةٍ Bak söyledi. Büyük günah işleyen kimse olmayacak, küçük günahta da, da ısrar kimse olmayacak. Ve salimun min hawa havaril muru'eti. Eee mürüvetini koruyan kimse olacak. Peki niye böyle yaptı? Adaletin tarifini yaptı. Adaletin tarifine göre de adil kimsenin tarifini yaptı müellif. Çok güzel bir tarif oldu. Evet. Peki vel muru'atu muru'att nedir? Hiye el mir'i ma yustahsinuhu. Ma yustahsinu. Güzel, müstahsin yani güzel şeylerden Heh, güzel şeyleri yapması Kişinin güzel olan Hoş şeylerle yapması Yani güzel fiillerde bulunması Ve tecennubuhu ma yüsterzelu Onu aş Küçük düşüren zille ille kılan küçük düşüren işlerden uzak kalması Ve sıyanetun nefsi Anil ednası nefsini Kirlerden kötülüklerden koruması Nefsini Çirkinliklerden ne yapması Koruması mesela ee, ben bunları anlatacağım sana önümüzdeki ders anlatacağım adalet daptı ikisini bir anlatacağım tamam mı? mesela satranç oynayandan hadis almamışlar tamam, bu adam çünkü sıyanetün nefse anil ednas değildir işte e, alim diyor ki Ali İbnül Medeni olması lazım tam hatırlamıyorum birinden hadis almaya gidiyor evinden müzik sesi geliyor ondan almıyor daha sonra da diyor ki keşke diyor belki bunun haram olduğunu bilmiyor ona söyleseydim diyor anladın değil mi? Bunlar üzerinde ben duracağım. Şu metnin bu kısmını okuyalım. Adalet ve davet üzerinde uzun uzun duracağız biz. Tamam Evet. Başka وَمَا, يُش... وَمَا يُشِينُهُ اِنْدَ النَّاسِ İnsanların katında kötü, çirkin, pis, küçük düşürücü olan işlerden uzak duracağız. Evet. Mürevvet budur. فَلَا تُقْبَلُ رِوَائَةُ الْكَافِرِ Kafirin rivayeti ne yapılmaz? Kabul edilmez. وَلَا السَّب۪ي عَلَى الْأَصَحِّ Sabi'nin e, rivayeti ama burada ne vardır İhtilaf vardır tabi Sabi'nin rivayeti kabul edilmez ve kıyla, söylemiş zaten ama zayıf görüş olduğu için sikayet temriyet ile getirmiş kıyıl demiş ve yukbelu el mümeyyüzü inne mücarrat kedi kezibu şimdi mükellef olmadığı için çocuk yalan söyleyebilir çocuk ne yapabilir mükellef değil Yalan söyleyebilir tamam mı? Ee, ancak biz bir çocuk tanıyoruz. Tecrübe ettik ki çok doğru konuşuyor. Çok doğru konuşuyor tamam mı? Şimdi çocuğun Sabi'nin rivayeti niye e, kabul edilmiyor? Sabi mükellef değil. Mükellef olmadığı için yalan söylemeyecek şartını ona getiremeyiz ki diyor bir kısmı. Bir kısmı diyor ki tamam biz ona mükellef olmadığı için yalan söylemeyecek şartını ona teklif için yüklemiyoruz. Biz ona ne için yüklüyoruz? Hadisini sıhhat için yüklüyoruz, yoksa böyle bir şey yüklemiyoruz, diyor. Ee, eğer tecrübe edildi, çocuk yalan söylemiyor, yalan söylemiyor. Tabii sadece bu da yetmez. Anladığını, duyduğunu iyi hafız etmiş, lafızları biliyor ise çocuğun şeyi kabul edilebilir diyor ama bu zayıf bir görüştü Çünkü çocuğun lafızları bilmesi, lafızları değiştireceğini bilmesi, ben bu lafızı değiştirdiğim zaman mana değişir. Öyle değil mi? İşte Arapça'da görüyoruz yani Zayid'i hasfetse mana değişecek. Tekit değişecek belki de. Evet. Vela tukbeli rivayetil mecnun. Delinin rivayete ne yapılmaz? Evet. kabul olmaz. Aşağıda dipnotta bak ne diyor? Vela yüştaratu fi adli rivayetiz zukura. Vela hurriye. Vela hurriye. Hurriyet, erkeklik şartı getirilmedi. Tamam. Bak burada söylüyor. Gördün mü? Benim söyleyeyim. Yani rivayet ile şehadet farklıdır diyor. Arası ayrıldı diyor. Bunun için usul kitaplarına bakın diyor. Biz onlara da bakacağız inşallah. Tamam evet. <gülüyor> mı? kafir Kafirinkini niye kabul etmiyoruz? Fela tukbelu rivayetuhu. Onun rivayeti kabul edilmez. Leannehu yu'adina fi aslı dinine. Çünkü o bize bizim dinimizden dolayı düşmandır zaten. Yani adam bize dinimizden dolayı düşman. Biz onun söylediği söze niye itibar edelim? Ve zelki mimme yehmilhu ala hedmih erkan dini. Çünkü o asıl olarak ne yapar? Dinin erkenlerini yıkma yıkmayı düşünür. Öyle değil mi? Onun bize düşman olması, dinimizden dolayı düşman olması neyi sebep kılar, neyi gerekli kılar? Dinimizi yıkmayı ve ifsadih aleyna mastata' Güç yetirdiği sürece bizim mi? Bizi ne yapmaya çalışır? İfsat etmeye, bizi bozmaya çalışır o. قال الله تعالى في Ne diyor? Onlar size hep zarar vermekster, hiçbir hayır istem. Wa du ma Bunun için nedir çok hırslıdırlar. Size zarar vermek için onlar nedir? Çok hırslıdırlar. Qadbedetil Buuz onların ağzından çıkmıştır. Yani ağızlarına kadar buzla doldur. Wa ma tufi sudur ekber. Kalplerinde gizledikleri senedir? nedir? Daha büyüktür. Evet. Bundan dolayı ne olmaz? Bu e, kafirin rivayeti. Kabul. kabul olmaz yani adil şartına aykırı olduğu için bunu bileceğiz çocuğun rivayeti kabul edilir mi edilmez Niçin? sayı hadisin tarifinde geçen adalet şartına uymadığı için Mecnun'un rivayeti kabul edilir mi edilmez için? dapt şartına uymadı hayır şaz mı hayır illetli mi hadis hayır munkatı mı hayır peki nedir adalet vasfı yoktur diyeceğiz anladın değil mi evet ve kat zahara zalike minhum miktamanihim ev sifa'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve dela onlar ki el kitaptan bahsediyor burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını ve nübüvete delalet eden o delilleri kitaplarında ne yaptılar gizlediler kitaplarında onların Resulullah'ın vasıfları vardı Nübüvete delalet eden birçok vasıflar vardı ancak onlar bunu gizlediler. E, bu adamlara biz nasıl döneceğiz? Bitti. Evet. Fa emma sâbiyyu sâbiye ince fe lâ tukbel rivâyetuhu li fi kelâmihi. Bi i'tibâri ennehu leysa lehu mâni'un kabul edilmez. Niçin kabul edilmez? Çünkü o sözüne yalan dahil edinebilir. Niçin dahil edebilir? Biz bunu niye normal görüyoruz? Çocuk yalan söyleyebilir de adam niye söyleyemez? Çünkü çocuk mükellef değil ki. Biz bunu hoş karşılıyor. Yani bir şey de demiyoruz. Ama sadece sebep bu değildir. Daha daha farklı sebepler de vardır. Çocuğun rivayetinin kabul edilmesinde. Evet. وَالْفَاسِقُ <gülüyor> Fâsa gelince... La takbulu rivayatu liqoulihi taala ya in diyor. Fasıktan gelen ne yapın? Araştırın diyor. Ne ne diyor? Evet. Tabii. Kıraatta mı var o? Bilmiyorum ben. Eee. Fasıktan gelen haberi araştırın ayeti burada delil olur mu olmaz mı? Tamam Eğer kastedilen şuysa bize muttasıl isnatla sıkı isnatla, ravilerden illetten uzak şaz olmayan bir haber geldi ama ravilerden bir tanesi fâskı ise biz bunu araştırırız. Buna hemen sahih demeyiz. Kastediyorsa bu doğrudur. Ama e, bu hadis zayıftır, de bu ayettir demek yanlıştır çünkü bu ayeti araştırmayı gerekli kılıyor. Araştırdıktan sonra fâsıktan gelen haber doğru da olabilir yanlış da olabilir. Tamam? Buraya dikkat edelim. وَرَوَ الْحَفْضُ أَبُوْ بَكْرِ الْخَتِيبُ بِإِسْنَدِهِ اِلَى اِبْنِ عُمَرَ حَتِيب kim burada? Evet. Nerede rivayet ediyordur bunu sence? El-Kifayede rivayet ediyor. el Kifaye fi ahbar-ı mi? el Kifaye fi El-Kifayede hepsi senetli biliyor musun? El-Kifayede şey yapıyor. Bu rivayet zayıftır ama. Tamam mı? Bu rivayet nedir? Çok çok çok zayıftır. Oldu mu? Ee, Hatubel Bağdadi ölüm kaç? 470. 63. 470. Tamam mı? Ee, adamı 14 sene geç doğurttun. 476 mı dedin sen? 15 sene geç doğdu. 463 unutma. Bunları her zaman tekrar edeceğiz ki yiyeceğiz işimizden kalsın. Bağda Bağdadi El Kifayede bu rivayet zayıftır diyoruz biz. Ya İbn Ömer, ey Ömer, dinin Dinek dinin veya dinu ke dinuk olabilir. haza dinu dinuk. Eee, ilzam dinin dinin gibi olabilir. İşte bu senin dinindir, dinindir. Ya da dinine önem ver, dinine önem ver manası olabilir. İnne ma huwa ve damuka o senin canındır, kanındır. Fe'fur ammen ta'khuz miyasır. Ta'khuz olacak, tamam mı? Hadisi Kimden aldığını, o dini kimden aldığını ne yap? Bak. Huz, Huz olmaz değil mi? Yani orada şey yanlış, hareket yanlış. Kitapta hareket çok bana dikkat et. Fark ettin mi? Hareket hası çok. Huz anillezine istekamu ve la te'huz anillezine malu. İstikamet sahibi kimseden al. Akiletsiz selim kimseden al. Malu yani ey anil akideti selime, selim akideden uzaklaşan ve el a'mali salihatil mustakime. Mustakim, salih, güzel amellerden uzaklaşan, onları terk eden kimseden alma diyor. Tamam Bu bitti. Ve esnedel khatibu eydan ila emiril müminin aliyin radiyallahu anhu ennehu ve Ben bu rivayeti bulamadım. kifaye bakmadım sen bak. Diğer kaynaklarda ben bulamadım. Unzur ammen te'huzuna hazir ilme fe innema huve Hazreti Ali'ye nispet edilmiş. Dininizi kimden şey bu ilmi, ilmi kimden aldığınıza dikkat edin. Çünkü o sizin dininizdir. Bunu İmam Müslim kimden naklediyor? İmam Müslim Muhammed i̇bn Sirin'den sayı olan budur. Tamam mı? Onun da ifadesi şu anda ''İnne hazel ilme dinun fenzur ammen te'huzunahû'' Bu şekildedir. Ben böyle ezberim. Tamam, dineküm diye ben bilmiyorum. Belki de öyledir. Şeklinde biliyorum ben. Müslüme bak bu böyle mi değil mi? Bunlarla beni uğraştırma. Yarın bana söyle. Eğer ezberim yanlışsa düzelteyim. Bu nedir? Bu ilim sizin dininizdir. Dini kimden aldığınıza dikkat edeceksiniz. Bununla ilgili kifayede de çok rivayet vardır. Yine el Bağdadi'nin... Hangi eser vardı? Ha, orada da var, yok. İbn Abdülberr. Camiu Beyanil ilimde de çok rivayet var. Selef mesela Muhammed İbn Sirin veya Abdullah İbn Mübarek olması lazım. Hangisi olduğunu şu an hatırlamıyorum. Sen hatırlarsan söyle. Mescide ehli bidat birisi geliyor. Sana Kur'an okuyum diyor, okutturmuyor. Hadis okuyum diyor, okutturmuyor. Tamam ya sen çık de ya ben çıkacağım diyor. Ben ya Abdullah İbn Mübarek ya da şey. Ee, ona da ben bakayım yarın tamam mı ya Abdullah ibn Mübarek ya da Muhammed bin Sirin Muhammed bin Sirin olması daha kuvvetli bir ihtimal. Almıyorlar, hadis almıyorlar gerçekten. Bu önemli. E şimdi bizim Müslümanlar kâfirlerden ilim alıyorlar. Bizim Müslümanlar kâfirlerden ilim alıyorlar. Bunu da meşru kabul ediyorlar. Selef dini kimden aldığınıza dikkat edin derken kâfirler hiç kastetmedi. Neyi kastetmedi kâfiri? Kâfiri hiç kastetmedi bir adı Kastederken de kendileri bu dini çok iyi bilmesine rağmen, kendileri bu dini çok bilmesine rağmen o okuduğum rivayette diyor ki belki bir ayet okuyacak, ayeti tahrif edecek. Halbuki Abdullah İbni Mübarek'ın karşısında ayet tahrifi mümkün mü? Belki bir hadis okuyacak, hadisi tahrif edecek diyor. Onlar bunu çok iyi bilmesine rağmen bu tahriften korkarken bizlerin müşriklerden, kafirlerden işte dil öğreniyoruz efendim. Yani eğer Allah'ın dini için dil öğreniyorsan bunu Allah'ın dininin metoduna uygun olarak yapacaksın. Bugün müşriklerden ilim öğrenme noktasında en büyük sıkıntılardan bir tanesi de velâ ve berâ Ona kendini... Yani... O seni Müslüman görüyor. Sen onu Müslüman görüyorsun. Aynı dinlen görüyor. O sana ilim öğretiyor. sana açık bir şekilde müşriklere ve kafirlere uygulanan hükmü uygulamıyorsun. Bir başka nokta senin ondan din e, Arapça öğrenmen değil vacip olan senin ona tevhid öğretmen vacibi. Ama ben bunları söylediğim zaman ya boşver falan oluyor. Ben dönemin birinde Suriye'de Filistinli bir hocadan Fethülbari okudum. Allame bir şeydi. Yani... Ya subhanallah yani çok böyle bilgisayar gibi adamdı ama esetçiydi. Veya öyle olmakta zorunda bir de değişik bir şeydi yani. Yani öyle bir alim böyle şeylere onun bir şeyhi varmış koltuğunun altından karpuz çıkartırmış. <gülüyor> Tam böyle anlatıyor yani. Hmm. İşte yukarıcım bittik falan diye böyle. Ben biraz okudum. İbn-i Hacer okuyoruz Fethülbari. i̇bn Hacer işte orada diyor ki burada imanın amelle kastedilmesi şöyle şöyledir diyor. O da itirazıyor ben de itiraz ediyorum i̇bn Hacer'e. O maturidi olduğu için itiraz ediyor ben selefi olduğum için itiraz ediyorum. Sonuçta i̇bn Hacer'e her şekilde itiraz ediyor. Bir müddet sonra adama kalbim kayacak diye ben ders terk ettim. Şöyle demeye başladım ya böyle bir allame nasıl kafir olabilir? Ben böyle bir allameye böyle bu kadar şey yani, yani bari ezber gibi bir şeydi. Ben yanlış çıkıyorum o kitaba bakmadan ben düzeltiyordum. Yani sonuçta yani ilmi kimden aldığımıza bakacağız. Tabi bizim bu söylediklerimiz hadis usulü için değildi. Genel ilim tahsil etmek içindi ama bunlar da söylemekte yeri iyi oldu. Aslında Hatib ile ile ile İmam Malik'in İmam Malik'ten rivayet ediyor Hatib el-Bağdadi. Bu rivayetinde ben dün söylemiştim sana ee, Abdullah serajüddin rivayetleri genelde manen rivayet ediyor. Lafzan rivayet etmiyor. Bu rivayetinde metni bu şekilde değildir. Mana birebir doğrudur ama metin bu şekilde değildir. Ezberlemeye kalkacaksan mutlaka orijinal metni al. Zaten bize kifaya gelecek. Tamam mı? Orijinal metni al, o metinden ezberle. Allah'ın değil mi? Peki İmam Malik ne demiş la ta'kuzul ilme min arbaatin? İlimi dört kimse görürseniz onlara almayın. Wa la ta'khuz min Bu dördünün dışında herkesten ilim alın. La <gülüyor> ta'khuz min safihin, mu'linin mu'linin bisafahi. Safihliyni yani düşük hareketler yapan, basit hareketler yapan. İşte biraz önce söylediğimiz gibi herkes gülerken o ağlayan ya da milletin içinde böyle ciddi ciddi konular konuşurken ha diye kahkaha atan böyle adamlar sefihliğini açıkça ilan etmiş. Wa in kana wa ervan nasi. Bu adam en güçlü ravi bile olsa sefih almayın bundan diyor. Evet. Ve la hatta Ve in kana la yutaham an İnsanlar arasında hadiseler anlatırken yalan söyleyen kimse, hadis rivayet ederken yalan söylediğine şahitlik etmeseniz bile bundan ilim almayın. İlim mi diyor hadis mi diyor? Burada ilimle kast hadistir. Burada ilimle ile kastedilen nedir? Arvad insan. Tamam mı? İlimle kast edilen hadistir. bundan dolayı yani ilmül usul demişlerdir. Usul ilmi. Tamam mı? Yani hadis ilminin yani hadis usulünün ismi ilim olarak ilk dönemde kalmıştır. Bunu başlarda ben söylediğim diye hatırlıyorum. İkinci kişi neymiş? İnsanlar arasındaki hadiseleri, olayları aktarırken yalan söylüyor bu adam ve ki bu adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan isnat etmese bundan hadis veya ilim almayacağız diyoruz. Ve la min sahibe heven yed'un nase ila hevahu Bidat hadis alınmaz. Ama hangi şartla bidatine davet etmeme ederse alınmaz. Mesela mürciye amelle ilgili, imanla ilgili bir hadis rivayet ederse alınmaz. Ama mürciye burayı da göreceğiz biz, burayı da işleyeceğiz. Ama mürciye mesela neyle ilgili bir hadis rivayet etti ee, namazın ile ilgili o alınır diyorlar bu kayda göre o şekilde mesela bir şia ehli bittat olan bir şia hazreti fazileti faziletiyle ilgili imametin hazreti Ali'nin hakkı olduğuna dair hadis rivayet bu alınmaz ama başka bir konuda alınır ve la min şeyhin lehu fadlun ve ibadetun iza kana la ya'rifu ma yuhadisu bir tane alim var bu alim faziletlidir ibadet ehlidir ancak hadisi bilmez. Ne konuştuğunu bilmez. Yani e, la ya'rifu ma yuhadithu. E, rivayet ettiğini bilmiyor. Ne söylediğini bilmiyor. Bundan, bundan da alınmaz diyor. Bu da tabii bir, ayrı bir şarttır. Bu şartlar neyi kastettiği de önemlidir İmam Malik'in. E, şu koku geliyor. Eğer diyor Hanefiler hadis kıyasa muhalif olursa, hadis kıyasa muhalif olursa, Ravi'nin fakih olması şarttır diyorlar. Çünkü lafızları değiştirmiş olabilir fakih olmayan. Fakih kıyasıyı bildiği için lafı değiştirmez diyor. Bundan dolayı Ravi'nin ilim ehli olmasını sadece hadis rivayet eder. Mesela kimileri hadis rivayetiyle meşhur olduğunun bilinmesi lazım diyor. Kimileri ilimde meşhur olduğu bilinmesi lazım diyor. Evet. Vela tutbelü rivayetül meçhuli aynen evhalen. Aynen adamı hiç Muhammed bin Abdullah dedi. Yok öyle olmazsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abdullah bin Hüseyin dedi. Adamı hiç tanımıyoruz ki biz. Kimdir nedir? Bu olmaz. Aynen dediği bu. Adamı tanıyoruz da hali hakkında fazla bir bilgimiz yok. Yani tamam duyduk kim olduğunu filan biliyoruz ama adam nedir, kimin ne istir? Sarı çizmeli Mehmeda mesela onun. şey alınmaz. Rivayet alınmaz. Çünkü şart koşulan şudur. Huvâ. Adalet ve, adalet ve dapt sabit olacak. Yani biz bilmediğimiz adam adalet sahibi mi bilemeyiz? Dapt sahibi mi bilemeyiz? Bu yüzden ne yapamayız? Bunun hadisini alamayız. Peki ma tethbutu bihi adaletul ravi ravi'nin adaleti ne ile sabit olacak? Burayı da okuyalım inşallah. Yani biz ravi'nin adaletli olduğunu nereden bileceğiz? tethbutu adaletul ravi bi şuhreti beyne ehlil ilmi ilim ehli arasında şöhret bulduysa yani. şimdi diyor ki kardeşim diyor, bu kadar ravinin diyor adalet sahibi olduğunu dap sahibi olduğunu nasıl şey yapar diyor biz diyor 40 yıl boyunca bir adamla arkadaşlık yapıyoruz 40 yıl sonra adamın başka bir şekilde olduğunu öğreniyoruz diyor bu kadar ravinle böyle değil bu iş yani bu kadar çocuk oyuncağı değil tamam mı e bakıyoruz ki mesela bazı arkadaşlarımız var yani çok doğru sözlü mesela bazı arkadaşlar bir haber naklediyor yani o naklettiyse kesin anlattığı gibidir diyoruz niye adam çünkü ne gördü onu anlatıyor bize buna şahit olduk Sonuçta bu bizim aramıza yayılınca o adamın nakletti ne gibi kabul ediyoruz. Ama başka birisi var devamlı abartmasıyla e, tanınıyor bizim aramızda öyle şöhret bulmuş. Evet ve istifa ve istifadatın thnai alehi bil adale. Bazıları onun adalet hakkında konuşmuşlar o da olur. Bak birinci ile ikincinin farkı şu birincisinin hakkında konuşulmuş ama artık meşhur olmuş adam isim duyulmuş mu adalet sahibi nereden biliyor musun? herkes öyle söylüyor tevatür gibi. İkincisinde ke-i immetil erba'a, dört imam gibi bu ihtilaflı, ve süfyaneyn, iki süfyan gibi, ve süfyan öyle mi? İki süfyan, süfyan bin u'yeyne, süfyan es gibi, ve eşbahim veya bunun benzeri gibi tabi'inden büyük alimler, o kişi hakkında adil dedilerse o kişi, o ravi adaletli ravi olur. Ev ise alimeyni veya iki alim. Nasıl olarak bu kesin adaletlidir dedi. iki alim dedi tabi'in gibi, tabi'in gibi büyükler değil de mesela Hafız İbni Hacer gibi, zehbi gibi artık son dönemde bu ikisinin ittifakına itibar edilmiş. Hani hadiste onu göreceğiz kapı kapandı mı kapanmadı mı meselesi var ya. Eğer bir hadiste ihtilaf edilirse son söz olarak işte Fethül İbni Hacer'e Zehebi'ye bakılır denmiş. Tamam. bunun gibi ya da başka bunlardan başka alimler gibi alimin iki alimin veya ev alimin vahidin aleha veya bir alimin onun üzerinde şahit getmesiyle de kişinin adaleti subut bulur diyoruz. Alhamdulillah rabbil.